وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولًا اما بعد فَاْيَا عِبَادَ اللّٰهِ اِتَّكُوا اللّٰهِ وَاَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال Allah-u Teala Azze ve Celle في كتابه الكريم أَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. <mbell> ve cealna'l leyla vennahaara ayatayn famahawna ayetel leyl ve cealna ayetel nahar mubsiraten litabtafu fadlan min rabbikum ve litaelamu adede ssinina vel hisab ve kulli shay'in fasalnahu tafsila İsra suresi 12. ayette Cenab-ı Hak mahal olarak şöyle buyuruyor. Gece ve gündüzü iki ayet yaptık. Gecenin ayetini sildik. Gündüz'ün ayetini aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfunu arayasınız hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi açık açık anlattık. Yine konuyla bağlantılı olarak birkaç ayet mahallini daha okuyacağım. Sonra geçen hafta işlediğim zaman konusunu önemine binaen devam ettireceğim. O gün Allah, Allah hepsini bir araya toplayacak, sanki onlar gündüzün bir saatinden başka bir müddet eğlenmemişlerdir. Birbirlerini tanıyacaklardır. Yunus suresi 45. ayet maali. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında onu tesbih et, yani namaz kıl ki memnun olasın. Taha suresi 130. Haydi akşama girerken, sabah erken Allah'ı tesbih edin, yani namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd O'nundur. Gündüzün nihayetinde de, öğle vaktine vardığınız vakitte de namaz kılın. Rum Suresi 17 ve 18 Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman der, yokluğa sürükler derler. Onların bu hususta bir ilmi bilgisi yoktur. Sadece zannederler. Casiye Suresi 24 Onlar gecenin az bir vaktinde uyurlardı, seher vaktinde istiğfar ederlerdi. Zariyat 17 ve 18 Dinimiz zamanlarımızı her anından hesaba çekileceğimiz bilinciyle hep dolu dolu yaşamamızı ister. Hayatımızın her dakikasını planlayan İslam adlı bir disiplinden vazgeçmenin acılarını tüm toplum olarak yaşıyoruz. Düğünlerin, programların belirtilen saatte başladığı pek nadirdir. Zamanında gelenler uzunca boşa bekletilerek cezalandırılırken, program geciktirilerek gecikenler ödüllendirilir. Randevu saatlerine pek uyulmaz. 5-10 dakikalık gecikmenin üzerinde bile durulmaz. Suçlu da bellidir zaten. İstanbul gibi metropollerde her zaman suçlu trafiktir ve yoğunluk. Günümüzde roller o kadar değişmiş ki Batılılar bütün zamanlarını planlarken doğulu insanların vakitleri hep beklemekle geçer. Batılı bir üniversitede profesör doğudan ve batıdan bahseder. Öğrencinin biri, hocam der, sorar. Dünya yuvarlak ve bir çizgi de yok yukarıdan aşağıya. Doğu neresidir, batı neresi? Nereden itibaren doğu, nerede biten bir batı? Profesör cevap verir. Der ki, güneşin doğduğu istikamete doğru gidin. Nerede Boşca, boş vakit geçirenler var. Kahvelerde zaman tüketenler var. Tren garlarında bekleyenler. Otobüs duraklarında uzun uzun zaman tüketenler var. Bilin ki, orası doğudur. Keşke profesör, batılı bir istina ve kibirlilik duygusuyla yalan söylemiş olsaydı, iftira atmış olsaydı, ama maalesef bir vaka. Zamanın kıymetini bilmeyen, zamanı hep beklemekle, boşa geçirmekle, hatta zaman öldürmekle, zaman öldürdüğünü zannederek, zamanın kendisini öldürmesiyle geçiren insanlar haline geldik. Gelecek zamanlarını programlı, verimli kuran, kullananların olacak, gelecek. Düzenli çalışan az kimseler, tembel ve boş vakit geçirenlere galip gelecekler. O yüzden zaman Allah'ın büyük bir nimeti ve bu nimetin kadrini bilmeyenler, dünyada da, ahirette de perişan olmaya aday insanlardır. Helal işler yapmak üzere kurulmuş faizsiz bir İslam bankası olduğunu düşünelim. Olur mu? Olmaz ama olduğunu varsayalım. Böyle bir İslami bankada hepimizin bir hesabı olduğunu hesaba katalım. Her sabah hesabımıza 86 bin 400 lira para yatırılıyor. Fakat bu paranın hepsini akşama kadar harcamak zorundayız. Ertesi güne transfer edemiyoruz. Paramızı kullansak da kullanmasak da hesap her akşam sıfırlanıyor. Ertesi güne devredilmiyor. Ne yaparız? Tabii ki hepsini harcamaya çalışırız o gün. Hepimiz aslında zaman adlı bu bankanın müşterileriyiz. Her sabah 86.400 saniyeye sahip oluyoruz. Her akşam gün boyunca kullanmadığımız saniyelerimiz kadar zarara girmiş oluyoruz. Yarına transfer edemiyoruz o saniyeleri. Her sabah hesabımız sonuna kadar eksiksiz dolar, her akşamsa boşalır. Geri dönüş yok. Saniyelerimizi şu anı yaşayarak harcamalıyız. Hayır. Ne harcamalı, ne harcanmalıyız. Zamanımızı, zamanın en küçük dilimi olan her anı, her saniyeyi en iyi şekilde değerlendirmeli ve zaman adlı bu zenginlikle değerlenmeliyiz. Zaman denilen nimeti çok iyi bir yatıma, yatırıma dönüştürebiliriz. İbadet, salih amel, cihat, Allah'a yaklaşma için. Zaman kaçıyor. Her an Allah'a kulluğun en güzelini sergileyebilmeliyiz. Her gün işimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız ki miras yedi savurganlığıyla sarhoş olmayalım. Ayık ve uyanık olalım. Sermayesi olmadığını sanan gafil insan ne şikayet edip duruyorsun? Değerlendirilecek zamandan daha büyük sermaye mi olur? Adam... İşten yorgun argın, her günkü gibi, evini otel gibi kullanmak üzere eve gelir. Çocuklarına bir selam verir. Geçer bir köşeye. Çocuğu hemen, baba, altı yaşlarında bir çocuk. Daha önce sormuştur. Baba, bir saatte kaç para kazanıyorsun? Babası, yorgun argın geldiğinden pek ilgi duymaz. Çocuk bir iki defa daha sorar. Nihayet söyler. Saatte 20 liraya çalışıyorum. Yani her saat kazancım 20 lira civarında. Çocuk harçlık ister arada bir ve o gün baba bana 2 lira harçlık verir misin? Oğlum daha 3-5 gün önce verdim. Sonra bir lira niye yetmiyor? Niye iki lira? Tersler babası, sonra çocuk ağlayarak odasına çekilir. Baba biraz ağır kaçtığını, çocuğunun gönlünü alması gerektiğini düşünür. Çocuğun odasına gider. Çocuk paraları çıkartmış, kumbarasındaki paraları. Onları saymaktadır. Oğlum bak kaç paran var? İki çıkarttım sana verecektim ama bir sürü paran var. Yine oyuncak mı alacaksın? Neyse babasından aldığı iki lirayla çocuk paralarını tamamlamıştır. Baba der. Tam yirmi lira. Bir saatini satar mısın bana? Yani saatte yirmi lira kazanıyordun. Al sana yirmi lira bir saatini bana ver. Evet. Dolayısıyla çocuklarımız için kazandığımızı düşündüğümüz o paraları bir tarafa bırakarak çocuklarımızla bizi sevenler, bizim kendilerini sevdiklerimizle zaman ayırsak herhalde dünyaya sadece geçim için gelmediğimizi Allah'ı razı etmek için geldiğimizi göstermiş olacağız. Zamanımızın bir kısmını bizim için önemli olan birilerine ayırmalıyız. Onları henüz tümüyle kaybetmeden. Evet. Hanımlarımızı, çocuklarımızı, akrabalarımızı ihmal ediyoruz. Onlar için çalıştığımızı iddia ettiğimiz halde, dünya hırsıyla Allah'a zaman ayıramıyoruz ki çocuklarımıza zaman ayırsak. Zamanı nasıl kullanmalıyız? Hayatımız boyunca başucumuzda, daha doğrusu başımızın içinde duran bir soru olmalı bu. Ve davranışlarımızla vereceğimiz güzel bir cevabımız. Nasıl kullanmalıyız o zamanı? Çünkü her nefes alıp verdiğimizde ömür hazinemizden biraz daha kaybediyoruz. Her geçen gün ömür takvimimizden bir yaprak daha eksiliyor. Ne kadar vakit kaldı onu bilmiyoruz. Eğer ne kadar yaşayacağımızı bilseydik idam mahkumu gibi asılacak günü, öldürülecek günü bekleyen bir mahkuma dönüşürdük. İyi ki bilmiyoruz. Veya nasıl olsa daha ölüme zaman var deyip onu Müslümanca değerlendirmeyebilirdik. Öyleyse yarın ölecekmiş gibi, hayır, yarın değil, bugün ölecekmiş gibi hayata bakmak durumundayız. Ölmez yaşarsak Fazladan bir ikram kabul ederiz. Bir lütuf, bir cömertlik, bir fırsat. Vaktini en güzel şekilde değerlendiren ashab-ı kiramın hayatlarının en zevkli ve en anlamlı anları insanlara tevhid mesajını ilettikleri zamanlardı. Bizim hayatımızın en zevkli anları keyfimiz doğrultusunda oluyorsa onları örnek almadığımız bu halimizle bile ortaya çıkar. Hayatı seviyorsak zamanımızı boş geçirmemek zorundayız. Çünkü zaman hayatın ta kendisidir. Sabahleyin kaybedeceğimiz bir saatin hatta bir dakikanın bütün gün, bazen bütün bir ömür zararını çekeriz. Gündüz maişete geçime ayrılmış. Maişet derdi hayatın sahibinin rezak olduğunu unutturmamalı. Rızkımız artmaz. Helal veya haramlaşır. İşte harama yönelmemeliyiz. Hayata ibadet merkezli bakmalı ve öyle yaşamalıyız. İbadet merkezli bakmak, hayata kulluk yapmak için geldiğini, esas olan şeyin bu olduğunu, kulluğun içine girdiği oranda iş yapacağını, kulluğun sınırları içinde diğer şeylerle meşgul olacağını, Allah'a ibadet dışında her şeyin teferruat bir parantez içi sayılması gerektiğini bilmek demektir. Mesela hayatın merkezine Müslümanca da olsa zengin olmayı alan bir kimse, önceliği zenginliğe verecek, zengin olmak için uğraşmaya zarar vermeyecek oranda kulluk ve ibadet yapacaktır. Ama esas onun önemsediği zenginlik olacak diğerlerini imkan nispetinde zenginliğe zarar vermeyecek oranda yapacaktır. Ama hayata ibadet ve kulluk merkezli bakan kimse zenginlik dahil her türlü her şeyi kulluğun içerisine sığdığı oranda olduğu kadar diye değerlendirecektir. Esas işimiz Allah'ı razı etmek. Ona itaat edip isyandan uzak yaşamak. Ona itaat ettiğimiz her an zaten ona kulluk yapmış oluyoruz. Dünyevileşmeden, Müslüman olduğumuzu Allah'ın bizi devamlı gördüğünü unutmadan dünyevi işlerimizle kulluk ekseni içerisinde meşgul olacağız. Vaktin yetmemesi veya vaktin bereketli olması hem hayırlı çalışmalar hem de sistemli çalışmalar belirleyecektir bu iki husustan birini. Vakitlerini vaktin sahibi Allah'a vakfedenler, vakit nimetine şükretmiş olacaklarından, vakitlerinin bereketlenmesiyle ödüllendirileceklerdir. Allah insanı ölçülü şekilde yaratmıştır. Vücudumuza ait özel saat vardır. Ne kadar uyuyacağız, ne zaman uyuyacağız? Ne zaman ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, ne zaman acıkacağız? Biyolojik saat dediğimiz, Allah içimize bir ölçü koymuştur. Aynen vücut metremiz, vücut ölçümüz olduğu gibi. Vücut Allah'ın bünyemiz için uygun gördüğü, fıtrata uygun şekilde yaratılmıştır. Fıtrat bu ilahi ölçülerle huzur ve sağlık bulur. İşte böyle fıtri özelliklerin kaybolduğu bir çağda modern yaşama biçimi biyolojik saatimizi de bozdu, fıtratımızı da tayyir etti. Geceyle gündüz arasındaki farklar yaşayış biçimlerimiz arasındaki denge altüst oldu. Keşke gece istirahate gündüzle güneşin doğmasıyla başlayan mesaiye ayrılsaydı düzenimiz bozulmasa Fıtratımız nice hastalıklarla bu modern hayata isyan etmek zorunda kalmasaydı. Evet. Zaman diyoruz. Çocuklar büyür. Yaşlılar, ihtiyarlar. Gençlik çok çabuk geçer derler. Aslında ihtiyarlık da öyle. O da çabuk geçer. Günün her saatini dün olduğundan daha iyi olabilmek için kullanırsak Dünyamızda ahiretimizde kurtulur. İki günü eşit geçiren iki gününü eşit geçiren aldanmıştır denilir. Hadis değildir ama güzel bir sözdür. Sabahleyin kaybedeceğim bir saatin bütün gün e, zararını çekmemek için zamanı kaybetmemek en doğrusu. Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar en çok zamanın kısalığından şikayet ederler. Zaman aslında ondan yararlanılabilecek kadar uzundur. Zaman hiç kaybolmaz. Kaybolan biziz. Dün öldü, bugün can çekişiyor. Yarın ise henüz doğmadı. Zamanımızı bu açıdan görüp, anımızı değerlendirmek, bu anda ne yapabiliyorsak esas o olduğunu düşünmek gerekiyor. Geriye bakmayın, gelecek için de hayal kurmayın. Size ne geçmişi geri verebilirler ne de gelecek hayallerinizi tatmin edebilirler. Görevimiz, ödülümüz, kaderimiz burada ve şimdi, şu andadır. Zamana bırakırsanız zamanı dolar. Zamana bırakmak, bırak o kendi düşerin hayata uydurulmuş halidir. Önemli olan zamana bırakmak değil, Zamanla bırakmamaktır. Unutma zaman hiç kimseyi için durmaz. Bir Arap ata sözü der ki zaman bir kılıçtır, kendisini kullanmayanı kullanmasını bilmeyeni kesen bir kılıç. Ahir zaman da denilen şu modern zamanlarda zamanlarımızın da bereketi gitti. Peygamberimiz 63 yıllık. Hatta şimdi kullandığımız takvime göre 61 yıllık bir ömre neler sığdırmıştı. Bizse hiçbir eser bırakamadan öldükten sonra eksikliğimiz hissedilmeyecek şekilde yaşayıp gidiyoruz. Buna yaşamak denirse. Hayırlı bir faaliyete çağrıldığımız e, İslami bir e, çalışmaya davet edildiğimiz zaman işten kaçmanın formülü çok yoğunum, gelmek isterdim ama hiç müsait vaktim yok demek olmuş. Halbuki hepimiz önem verdiğimiz bir işe mutlaka zaman buluruz. Zaman bulamadığımız şeye önem vermiyoruz demektir. Sen yapmak iste yeter ki Allah zaman içinde zaman yaratacak, yani vaktine bereket katacaktır. Kimseye faydası olmadan yaşayanların yanında Yüz kişinin yapamayacağı işleri kısacık bir ömrüne sığdıran nice insan sayabiliriz. Tarih, vaktini değerlendirebilen insanların zaferlerinin i, bulunduğu bir zaman dilimidir. Mümin için dünya bir yolculuktur. Ahiret hayatına doğru. Her an bir ölümle diğer hayatımıza intikal edebiliriz. Modern hayat ahireti hesap gününü yok sayarak, yokmuş gibi farz ederek yaşamayı telkin eder. Modern hayata dahil olmak, bu değerlerle, İslami değerlerle bağı koparmak demektir. Allah'ın ipini bırakanlar, şeytanın tuzağına düşerler ve batının batılın kopası iplerine sarılmış olurlar. Sevgili kardeşler, unutmayalım, Cennetin de, cehennemin de bedeli var. Ve bu bedel genellikle vakit adlı nakittir. Bir dakika içinde düşünce de, inanç da, yaşayış gayesi de değişebilir, değiştirilebilir. Bu değişim istikameti ve ulaşılıp ebedi kalınacak yeri de değiştirebilir. Bir dakikanın içine dünyalar da sığar, ahiret de. Neredeyse kazanmak üzere olduğumuz cenneti bir dakika içinde kaybedebiliriz. Bir dakikayı öyle dolu dolu öyle güzel yaşarsın ki cehennemi hak etmek üzere iken cennetlik verirsin o bir dakikada. Her bir dakikasının kendisini cennete götürecek füzenin yakıtı olduğunu unutmayıp dakikalarının, saniyelerinin kıymetini bilenlere selam olsun ela inna ahsan el kelam ve ablagh nizam kalamu allahi al-maliki aziz al-allam kama qala allah tabaaraka wa fil kalam wa iza quri al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a'uzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahim inna dinana 'indallahi al-islam allah